Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, bütün güzellikleri üzerleriniz olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yine her akşam olduğu gibi bu akşamda birbirinden kıymetli iki konuğum var. Ee, Rasul Aydemir ve Yücel Odacı. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. abi. Nasılsınız? Teşekkür ederiz abi. Ben sizi fazla Teşekkür aç bırakmayayım. Edersin. Ezan okundu akşam ezanı İstanbul için. Hemen iftarlarımızı açalım. E, muhabbetimize başlayalım. Sağ Allah deş. kabul eylesin. Aziz İstanbul. Evet, kıymetli izleyenlerimiz iftar soframızdayız. Şimdi e, çay eşliğinde inşallah muhabbetimizi devam ettireceğiz kıymetli konuklarımla. Evet Rasul kardeşim nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor Ramazan-ı Şerif'in? Çok teşekkür ederiz abi. iyiyiz Elhamdülillah. Ramazan-ı Şerif geçen sene bu sene birazcık farklı. E, kısa hayatımızda işte 33 olmuş. Çok farklı bir Ramazan. Kendimizi bildiğimiz, ilk oruç tuttuğumuz 6-7 yaşından itibaren desek 25 yıldır yaşadığımız en farklı Ramazanları yaşıyoruz. Ee, Ramazan çadırları yok, programlar yok. Ondan sonra bunlar artık bizim Ramazanımızın vazgeçilmez e, doneleri olmuş. Onu fark ediyor insan. Ama yine böyle güzel programlarla, televizyonlardaki programlarla e, Ramazanımızı en güzel şekilde hem ilmi olarak hem de bu güzelliklerin yayılması için böyle programlarla istifade ettirmeye çalışıyoruz. Ee, çocuklarımıza işte mesela onların 8 yaşında bir oğlum var, Maşallah. Işte, ilk gördüğü Ramazan, bu Ramazan, geçen Ramazan oruç tutma ile ilgili bir şey yok ama hani tabii ki biraz buruk geçiyor hani Ramazan'da oruç tutan çocuklara küçükken hediyeler alınırdı falan biz de yine aynen i̇şte yapmaya oruçları. çalışıyoruz. Aynen. Şimdi birazcık evlerimizde kapalı olduğumuz için geçen sene, bu sene tabii ki farklı oluyor. Biz de o farklılıkları hissettirmemeye çalışıyoruz. İnşallah Rabbim nasip eder. Bu işte ekranlardaki izleyicilerimize de e, hatırlatmış olalım. Aramızda piri faniler vardır, duası kabul olacaklar vardır, mazlumlar, mazlumlar yetimler vardır. İnşallah Rabbim e, bu imtihanı, bela demiyorum ben, e, imtihanı Rabbim inşallah en güzel şekilde geçeriz, başımızdan alır. Biz de hayatımıza eskisi gibi en güzel şekilde devam ederiz inşallah. Bu arada yaş 33 dedin ya Yücel abi. Evet. Cennetlik birisini görmek istiyorsan karşında. <gülüyor> Eyvallah. Cennette abi. yaş 33 değil mi? <gülüyor> Efendimiz bir sahabe annemize Başka. diyor ya abi e, çok yaşlıymış. Hani e, ben hani efendimizin hep böyle nüktedanlarını, kıssalarını anlatırlar ama ben böyle e, Hafif içinde nükteden olanları daha çok severim. Hafif böyle komiklik olanları. Hani bir yaşlı bir annemiz diyor ya Ya Resulallah ben bu şekilde cennete girebilecek miyim? Hayır giremeyeceksin deyince <gülüyor> ağlamaya başlıyor. Sahabeden arkasından birilerini gönderiyor. Diyor ki söyleyin bu şekilde girmeyecek. Genç girecek. Allah Allah. <gülüyor> Senin o 30 33 yaş. Hani o da seviniyorsun tabii sonra. Ee, böyle işte Efendimizin kültür sanattan girmiş olduk. Aslında bize hep işte Hz. Ebubekir'in Hz. Osman'ın o büyük sahabelerin, liderleri olanların çok büyük özelliklerini işte Osman Hz. Osman'ın hayatını, Hz. Ömer'in adaletini anlattılar ama yani Efendimiz de aslında en mikroya indiğinizde bir insan, aile hayatı var, şakalar yapıyor. Mesela hiç onu da unutmuyorum. Bir hadis-i şerifte kapıyı vuruyorlar. Kim o diyor Efendimiz? Ben diyor karşıdaki. Tekrar vuruyor. Açmıyor Efendimiz. Vuruyor. Kim o diyor? Ben diyor. Çünkü kim o? Ben. Ben, ben, ben. Sen kimsin diyor. Kendini tanıt. Yani hiddetleniyor. Hem de bir şey var ama orada. Hani orada bir usul de öğretiyor. Karşı tarafa Tabii. kim olduğunuzu belirtin. Ama ben mesela hep böyle yüzüme gülümseme Ben, ben, ben. E hep de kapıya çalıp ismini söylemeyen derim? Ben, ben. Sen kimsin yani? Kendini tanıt. <gülüyor> Kapı arkasından ben kelimesiyle evet. ses rengini veya tonucunu e tutturup da değil mi bilmek belki zorlaşır. Yani tanımadığı insanlar için. Ya mesela tabii kapıyı çaldığım zaman e, mesela eşim kim o? Ben. Belki hani belki beni eşim evet. olduğum için tanıyabilir ama genel anlamda akrabalar belki hepsi tanıyamaz. Güzel bir metot. Yücel abi nasılsın iyi misin? İyi vallahi Fatih Hocam sen nasılsın? Allah İyisin razı olsun. Inşallah. Böyle geldin güzel bir iftar soframıza. Teşekkür ederiz çok olun. Resul soğuk. kardeşimle beraber e, bu akşam için. gerçekten renk kattınız Allah razı olsun. E, nasıl gidiyor hayat Ramazan-ı Şerif ayın? Valla bu sene biraz tabii geçen yıl gibi buruk. Tabii ben de Ramazan'a aslında şöyle iki kısma ayırdım. Bir İstanbul öncesi bir İstanbul sonrası. Tabii İstanbul öncesi daha renkli. İstanbul sonrasını da mecbur, mecburen ikiye ayırdık. Orada da işte e, bu maalesef virüsten öncesi ve sonrası gibi. Hmm. Şimdi en azından e, bizim ben Samsunluyum. Samsun'dan adetimizdir. E, Ramazan ayında e, çok büyük ihtimalle her aile kendi evinde bir kez iftar açar. Sonrasında sürekli farklı bir ailededir yani. Evet. Ee, ve oradan iftar yapılır. Yatsı, e, işte teravih vakti diyelim, teravih vakti, vakti herkes e, beraberce camiye gider. Yani çok renkli bir Çok güzeldi ya. zaman yani İnşallah o günleri... Şimdi, ya, inşallah İstanbul'da yapacağız. da biz bunu biraz yapmaya çalıştık. Tabii yapıyoruz da. Bu virüse kadar böyleydi. Ama şimdi maalesef o da yok. Yani şimdi gerçekten... Yok ama, e, mesela Ramazan geldiği zaman, pandemi öncesi değil mi? Hep ya, yani aranıyoruz sizde bizde hepimiz değil mi? Ya hocam veya işte Rasul veya işte güzel evet. akraban arar, teyzen arar, dayın arar. Biz hangi gün geleceksin? Hepimiz böyle evet, not defterimize evet, bakarız. Evet, ya, evet, şu günüm boş, evet, ya şu günün boş, ya şu gün şuraya gideceğim. Evet, Ama şimdi evlerdeyiz. Olsun, buna da şükür. Çok yani şükür. Evet. halimize hani elhamdülillahi ala kulli hal, değil mi? Her halimize hamd olsun. Hamd olsun. Bunlara vardır. Hani bela demeyeceğim Aynı sen Güzel aynen. bir ifade kullandın. Evet, Bu yani. da bir imtihandır İnşallah bunları da atlatacağız. O Ramazan coşkusuyla, muhabbetiyle, şefkatiyle, sevgisiyle yine her zaman olduğu gibi o güzelliğiyle geliyor zaten. Yine biz inşallah o evet, şey, güzellikten inşallah. payımızı alacağız. Tez zamanda kurtuluruz. İnşallah. i̇nşallah. Buradan tabii Samsun dediğin orada dayılarımız, Samsun, teyzelerimiz, evet, Samsun, akrabalarımız var. Herkese evet, selam olsun evet, buradan. Ramazanlarını tebrik olsun. ediyoruz. Evet. Onunla ilgili şey yazmıştım abi pandeminin başında. Şair olunca hani terzi söküye bakıyor. Şair olunca dünyanın geçtiği bu... İmtihanla alakalı şöyle bir şey yazmıştım. Cahile musibet bela. Bilene imtihan. Etme sakın intizar ve inanmamak intihar. Arama nerede vicdan? Hatırla sende var. Temiz bir dünya için biraz daha evde kal. <gülüyor> Öyle Çok bir güzel. şey yazmıştık. Harika. Cahile musibet. Bilene imtihan. Etme sakın intizar. Sakın. Kimden geldiğini hatırla. İntizar etme. <gülüyor> etme sakın intizar ve inanmamak intihar. Aslında... <gülüyor> E, iman ettim diyen insanın bu hastalığın kimden geldiğini unutup e, buna intizar etmesi en büyük intihar. Çünkü inanmayan adam zaten inanmıyor. Onun herhangi bir iddiası yok ama biz iddiamız var. Diyoruz ki biz elhamdülillah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişiz, iman etmişiz. İmanın şartlarından biri kadere ve kazaya, Allah'tan olduğuna inanmışız. Yani. Bunu tabii hatırlamamız lazım. Yoksa abi yaz kursunda çocuklara ezberlettirilmek için gelmedi imanı şartları. Buna ciddi manada hatırlamamız ve hakiki manada, tahkiki manada iman etmemiz lazım. Bu noktada tam benim aklıma Rasul, sen böyle konuşurken Peygamberimizin güzel bir hadisi geldi. Hani müminin haline şaşılır, onun her hali hayırdır. Bir başına bela, bir sıkıntı geldiğinde sabreder, bu onun için hayır olur bir nimete bir güzelliğe kavuşursa şükreder bu onun için yine hayır olur. Bu hal sadece müminlere has. Yani bela musibetler karşısında sabır, nimetler karşısında da şükür. Ne kadar güzel bir yani hal. O yüzden Allah hem sabrımızı artırsın hem Amin. de şükrümüzü artırsın. Ben ne kadar şükredersek Allah vermiş olduğu nimetleri ziyadeleştireceğini Kur'an-ı Kerim'de لَا اِنْ شَكَرْتُمْ لَا اَزِيدَنَّكُمْ Bana şükredin ben de size nimetlerimi ziyadeleştireyim şu altın diyor Allah. O yüzden Allah hakiki manada şükredenlerden eylesin ama e Kur'an-ı Kerim'de şu ayette şu anda vallahi zihnime geldi وَقَلِيلٌ مِنْ diye الشَّكُورُ Kullarından bana şükreden pek az kul vardır diyor. Allah bunu Kur'an'da söylüyor. Ya tabii şükür sadece böyle lisani haliyle değil de Aynen. onu eyleme dönüştürmek değil mi? Resulüm. İşte nasılsın denildiği zaman bile Elhamdülillah diye Elhamdülillah. bilmek kah, değil mi? Suriye'ye gidiyoruz. Hayatında ilk defa e, ciddi manada eline bir gofret çikolata geçmiş çocuğun, çocuk o çikolatayı yiyemiyor. Niye yiyemiyor abi? Bir iletişimci olarak hemen bir bakıyorum. Sekiz kardeş, dokuz kardeş gofretlerini tekrar kutuya topluyorlar ve annelerinin babalarının göz işareti direktifleriyle bakkala veriyorlar. Bakkal da onlara bütün aileyi doyurabilecek gofretin karşılığında bir pirinç, bir ekmek veriyor. Yani bakkala sokup bir şey almadan çıkarıyoruz çocuklarımızı 2-3 saat fırça yiyoruz. Ağlıyorlar değil mi? Çocuğun gofreti eline vermişiz, çocuk gofreti açamıyor ama yine de o çocuğa diyorum ki keyfe hal elhamdülillah. Allah Allah. Şimdi bak böyle diyorsun ya günümüze gelelim ve gelelim ülkemize yani bazen şunları görüyoruz ama yani masada yemek beğenmeyen evlatlarımız var. İşte bu sahneyi şimdi göz önünde bulundurduğumda bir şey diyemiyorum. İşte anlayabilmek dediğimiz zaman insanlar hep bunu bile siyasi bir şeye çevirmişler abi. Hep kötüler örnek gösteriyorsunuz. Hep kötüler örnek gösteriyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim'e de baktığımızda, hadis-i şeriflere de baktığımızda Rabbimiz zaten bize bir şeyi isterken ya da Efendimiz yoluyla bize bir şey söylerken de zaten biz hep diğer e, bizden önce gelenlerin kavimlerin bize hatalarını yanlışlarını göstermediler mi? Misal rep diyorlar bana işte örnek rep diyorlar. Ben bu misal hitabette bir metottur aslında misal vermek ki Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de de en çok kullandığı metot. Bir şey oluyor Lut kavminden örnek veriyor. Bir şey oluyor Kef suresinde işte asabı ı Kef'ten örnek veriyor. Bir şey oluyor Hz. İbrahim'den Peygamber. örnek veriyor. E, bu, bu metodu her zaman devam ettirmemiz lazım. O yüzden de Afrika'yı gösteriyoruz. Kimseye bir şey anlatma gibi bir derdimiz yok. Aslında burada Allahu Teala'nın bize verdiği nimetleri şükretmek için ne kadar çok sebebimiz olduğunu Afrika'da bir çocuğa en büyük hayalini sormuştuk abi. Bunu orada sorduktan sonra virt edindim. Gittiğim bütün söyleşilerde küçük aynı yaştaki çocuklara soruyorum. Neden Afrika'yı anlamalıyız? Önce önermesi olacak bir işin. Çocuğa Afrika'yı anlatmak çok kolay. Çocuğa diyorum ki 8 yaşındasın. En büyük hayalin nedir? Çocuk bir şey söylüyor. Genelde şey doktor olmak, işte şuraya gitmek, buraya gitmek, şunu almak. Ee, Afrika'daki aynı yaştaki çocuğun hayali evde çeşme olması. Çünkü 10 kilometre boyunca sizin maalesef... E, herhangi bir şey yıkarken bile kullanmayacağınız suyu içmek zorunda. Evet. O su da evinde de akmıyor. 10 kilometre 45 Allah. derecede yürüyor. En az 2-3 saat sıra bekliyor insanların açtırdığı kuyuların başında. Ona sıra gelince dolduruyor. Ve o 10 kilometreyi geri yürüyor. Ama çocuğun en büyük hayali evde çeşme olması. Bu çocuğun en büyük hayali işte doktor olmak. Şimdi doktor olabilecek. Bir ülkede bir refah seviyesinde olmak bile çok büyük bir nimet. Kesinlikle. Hani insanlar bunu hani şey derler ya abi balık suyun değerini sudan çıktıktan aynen, sonra aynen anlar. Öyle. Hani suyun içinde olduğumuz için bazı şeylerin değerini unutuyoruz. Rabbim inşallah dediğin gibi çok az kulum şükreder demiş Rabbim. O az kullardan olabilmeyi Rabbim nasip Amin. etsin. Amin. Şimdi güzel abi dedi ya işte Afrika'da 10 kilometre mesafeye gidiyorsun ya. o bizim içmediğimiz bırakın bir şey yıkamadığımız o suları içmek evet, durumundalar. Evet. E çok acı bir o tablo çünkü aklıma şu Peygamber Efendimiz'in hani komşusu açken tok yeten bizden değildir. Aynen. O cümlesi geldi. Şimdi ben anlatınca ben kendimden utandım bir ferd olarak ve sorumlu olduğumuzu şu anda bir, şu an bile yine farkında olduğumu hissettim. Ya bu farkındalığı yaşatmak lazım. Yani üretmek mi lazım derler? Hatta senin çok güzel bir projen var. Daha doğrusu Diyanet Vakfının tanıtım filminde doymediğim evet. sevgili celal kardeşimize evet, beraber abi. hani zekatı orada ön plana çıkardınız. Bu da çok güzel bir şey. Yani abi orada e, yönetmenimiz Gökhan kardeşime de selam olsun. E, şöyle bir önermesi var. Zekat vardı. Var olmaya devam edecek. Kıyamet kopana kadar da Müslümanlar kardeşlerini unutmayacak. Orada Osmanlı dönemindeki bir dervişi canlandırıyoruz Celal'le. O iki derviş devam ediyor. Arkalarından günümüzdeki biz Heh. ellerinde kolilerle onlar heybe evet. koli olmuş. Allah Allah. Cübbe sarık, pantolon ceket olmuş. Celal Ahmet olmuş. Mehmet Hasan olmuş. Ama zekat yani hem Allah'ın bir emri olarak hem de bu yok sosyalizm diyorlar, yok bilmem ne diyorlar. Yahu senin zekatın var kardeşim ya. Allahu Teala isim bilmeden, liste yapmadan herkes yakınındakini ve zekatı verirken de biliyorsun abi fıkıhta sıralaması vardır. İşte yakınında şuna verebilirsin, şuna veremezsin akrabanla. Sonra çevren, sonra akraban, sonra iş... iş e, akran herkes zaten çevresini gözettiği zaman sistematik bir şekilde bütün dünyada ne oluyor abi belki Osmanlı dönemindeki gibi zekat verecek kimseyi bulamayacak ya, duruma geleceğiz. Şimdi... Biz şu an zekat verecek adam beğenmiyoruz, bulamıyor değiliz. Evet ve ben şunu ben şimdi demin ki o misali anlattıktan sonra örneği ben Türkiye'de zekat alacak bir kimse Anlayamıyorum. yani bilemiyorum. Olmaması lazım. Yani çünkü 10 kilometre diyorum ya o su için giden bir insan hakiki Suyu da fakir yani. Hakiki fakir. İnan ki. Ya hakiki fakir. O zaman yani herkes zekatlarını muntazam bir şekilde Türkiye değil, dünya coğrafyasındaki Müslümanlar verse. Bütün dünya hiyar. Maalesef abi. Ezberliyoruz ama işte tahkiki taklidi yerine geldi yine. Maalesef tahkiki bir iman etmiş olsak. Ee, dediğin gibi zekatlar hesaplandığı zaman hiçbir şekilde açlık sınırında insan kalmaz ama maalesef biz bunu e, ne yapmayacağız? Bizim dinimizde ümitsizlik yok abi, umutsuzluk İnşallah. yok. Ne oldu? Bizden öncekiler birazcık gevşettiyse bu işi biz sıkılaştıracağız abi. Mızmızlanmaya gerek yok. Kesinlikle. Var olan bu bütün güzellikleri tekrar canlandırmak lazım diye düşünüyorum. Allah. Bu arada Yücel abi de gerçekten dinlemeyi seven bir insan ama ben biliyorum çok da güzel konuşur, konuşkan <gülüyor> bir insandır. Ama böyle lütfen Eyvallah. seninle ortak ol <gülüyor> Yücel abi sadece ikimiz konuşalım değil mi? <gülüyor> şeyle alakalı öyle. Afrika'daki bu su meselesiyle alakalı. Daha bu sabah bir video izledim. Orada videoda işte e, ki bir tane kız diyor ki sabah diyor şu an 6. E, fakat evde kimse yok ben geç kaldım diyor şeye diyor. Herkes su almaya gitmiş. Evet. Hmm. E, saat altı bu arada yani. Demek ki e, yarım saat, bir saat falan sürüyor muhtemelen. Gidiş yarım saat sürüyor, bir saat sürüyor. Bir de abi maalesef yani nüfus yapılanma falan eğitim seviyesi düşük olduğu için hani okul yok, bir şey yok. Herkes evde, insan çok. Gıda lazım, su lazım. Sıraya bir giriyorlar abi böyle yüzlerce metre sıra. O sırayı da bekliyorsunuz suyun altında. Su bazen geliyor, bazen gelmiyor, tulumba koyuyorlar. O yüzden ben şeyi çok önemsiyorum. Hani e, balık tutmayı öğret. Balık yedirme, bir gün doyurma, balık tutmayı öğret diye bir atasözü var. E, şu anda da gerçekten bizim Türkiye Diyanet Vakfı olsun, Afat olsun, Kızılay olsun, diğer işte İHA Türkiye Diyanet Vakfı gerçekten o kadar güzel çalışmalar yapıyorlar ki yani oradaki insanların kendi hayatlarını idame ettirmelerine devam ettirmek. Çünkü bazen abi yurtdışı işte Birleşmiş Milletler falan öyle bir alıştırmışlar ki abi İnsanoğlu bir de 10 yıl boyunca hazır koli gelince 11. yılda bekliyor. Hmm. Adam çalışmaya yönlendirecek bir şey yok. İşte Afrika'da O bölgede tarım Üretmekle alakalı projeler var mesela. O bölgede ne yetişir? Şu yetişir. Türkiye'den tohum götürüyorlar ya da oradan tohum alıyorlar. İnsanlara da çiftçilik eğitim veriyorlar. Yani, yani bana göre... İstihdamı artık oraya gelmesi lazım olayın yani bu insanların evet, evet. artık kendi hayatlarını idame ettirebilmeleri için onunla ilgili de güzel çalışmalar var Türkiye gerçekten dünyada hani aslını inkar eden bizden değildir asabiyetçilik yapan da bizden değildir diyor efendimiz iki çizgi var orada abi asabiyetçilik yapmadan yani Türkiye'nin dünyada eşi benzeri yok aslını da inkar etmeyen eden bizden değildir diyor efendimiz vallahi yani sahaya iniyoruz. Evet çok ülkeler var. Çok Müslüman ülkeler var. Pataniye gittik mesela Tayland'ın Patani bölgesine. Sınır komşusu abi. Kim? Dünyanın en zengin ve en büyük Müslüman ülkeleri. Endonezya, Malezya sınır komşusu. Ama adamlar Pataniye Neye gidiyor? Tatile gidiyor. Sen Türkiye'den oraya yardıma gelmişsin. Adam orada. Ya. Bu bir küçümseme değil. Bu Türkiye'nin fark. Biz Bize abi bir ufuk verilmiş. Abdülhamid Han Hazretleri'nin patenide yaptığı cami var. Bu ufuk öyle 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık değil yani. Bize bir ufuk verilmiş ve bu ufu ne kadar temsil edebiliriz? Bu sorumluluğu ne kadar taşıyabiliriz? İnşallah atalarımızın taşıdığı kadar taşıyabilirsek İnşallah. inşallah. ne mutlu bize abi. Yani diğer gam olmak lazım. E, paylaşmak lazım. Verdiğimiz, önden gönderdiklerimiz bizimdir. Vermediklerimiz bizim değildir. Evet, Cebimize kalan evet. yani bir, yani bir kefenle, 3 metre kefenle gidiyoruz. Ceketimizi değil mi veya gömleğimizi bile, çorabımızı bile götüremiyoruz. Ya bu noktada zaten Rasul kardeşimle uzun yıllar beraber aynı kurumda da çalıştık. Soruyorlardı ya Rasul. Evet, ne abi. iş yapıyorsun? Ya Yeraltı Dünyası'nda ilgileniyorum. Böyle mafya zannediyorlar. <gülüyor> evet, abi. Orada da çok, yani çok şeyler var, anılar, hikayeler var tabi ama şunu soracağım ya. Gün görende Bağcılar'da çocukluğum geçti dedin ya. Tabi o artık hafızlarda yer etti. Evet. Bununla alakalı gençli, gençliğini hatırlıyor musun? Mesela Ramazanlarda Çocukken Sivas'ta hiç yaşadın mı mesela Sivaslısın? İstanbul doğumu mi? Ramazanla alakalı anıların var mı hiç? On Çocukluğundan mesela bir, ilk tutun orucu hatırlıyor musun? Abi şimdi ciddi manada İslam'ı yaşamaya çalışan, yaşayan desem o olmaz. Yaşamaya çalışan bir ailenin içinde elhamdülillah Rabbim bizi Dünyaya gelmek nasip etti. O yüzden çok 3-4 yaşında falandır o yarım oruçlar falan. hani beş. oruçları yani. O yüzden evet o yüzden çok çocuk orucu derlerdi bizde de işte öğlene kadar ya da öğleden sonra başlayıp iftara kadar falan. Ki onun da özel sonuçta bo sonunda bonuslar vardı. Hani... Şey, orucun <gülüyor> satın alma olayları var. <gülüyor> tabii tabii o bonuslardan dolayı. O ilk orucu mu falan herkes bir şey verirdi. Bakkala giderdim. İşe bakkal amca ben bugün oruç tuttum. İlk orucum mu? O oh, hemen al bakayım şuradan bir çikolata falan filan. <gülüyor> ne güzel Ondan sonra ya. çok güzel şeylerdi abi yani. İlk orucumu o yüzden hatırlıyorum desem yalan olur. Çok küçük yaşlarda çünkü 3-4 yaşında annem söylüyor. 11 yaşına kadar evde oruç tuttum. 11 yaşından askere kadar 9 yıl yatılı okuduğum için. Hep medreselerde, Kur'an kurslarında. Ben oradan o yüzden orasını anlatayım. Evdekini az çok her zamanki konukların benzer şeyler yaşamışlardır ama ya o medresede o zaman fark edemediğimiz, sonradan da çok özleyip hiç bulamadığımız insanın yüzüne yüzüne çarpan o feyiz mi diyeyim sana, o ruh mu diyeyim sana yani o ruhu hiçbir yerde yakalayamadım, yakalayacağımı da düşünmüyorum. O paylaşmanın ne demek olduğunu anladığın Erzurumlu, Hataylı, Malatyalı, Sivaslı Şimdi o sana öyle bir ufuk katıyor ki abi. Yüz kişisin, yüzü farklı yerden gelmiş. Hepsi farklı şey. Benim Çeçen, Kazak arkadaşlarımız vardı. Bulgar, Pomak arkadaşlarımız vardı. Farklı dilleri konuşuyor. Farklı Mesela Kazaklar bize şey getirirdi. Kımız Getirirdi. At sütü getirirdi böyle. Oğlum içeyim falan derlerdi. <gülüyor> Çeçenler böyle farklı yemekler yapar. Bak bu çok güzel falan derlerdi. Böyle Bizim Ramazanlar de Acayip güzel geçerdi. Ben yani acay... ben de yaşıyordum Resul biliyor musun? Yani Yeşil Cami'de okudum ya yaklaşık 7-8 yıl. Yani... Ben de Kirazlı'da okudum. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii bizde böyle yurt dışından çok yoktu ama ta mesela dediğin gibi işte Hakkari'sinden, <gülüyor> Erzurum'undan, Edirne'sinden Yücel abi böyle bütün kültürel farklı, kültür yani anneleri farklı, kültürleri farklı olan insanların, talebelerin bir arada yetiştiği bir yer düşün. İf i̇ftarlar, sahurlar çok farklı oluyordu. Hele İftar vakti böyle ya ben çayı kahvaltı da severim mesela. İftar vakti geldiği zaman bazen akşamları yemek çıkardı Kur'an kursunda. Bazen de kahvaltılık. Ama o kahvaltının tadı bir başkaydı yani. Ha bir zeytin, peynir, çaydı aslında. Ama onun o keyfini, o lezzetini şu an alamıyorum biliyor musunuz? Çünkü ha bu orada bir Kur'an kardeşliği vardı. Evet Yücel abi. Yücel abi meselini merak ediyor musun Rus kardeş? Evet abi. Ben de merak ediyorum. Gerçi <gülüyor> ben biliyorum ama. Bir teknoloji firmasında çalışıyorum. İthalat ihracat firması. 2004'ten bu yana çalışıyorum. Yani 17 yıl oldu bu yılda beraber. 10 yıl Allah. 17 yıldır. Yani bayağı güzel bir serüven oldu. Devamda ediyoruz. Hep otur oturarak işte? yapılan bir iş değil mi? Masa Aslında, başı. tabii bu şu an öyle masa başı. dönem dönem değişiyor. İşte geçen pandemiden önce diyeyim her hafta değişik bir ilde oluyorduk mecburen. Hmm. Bazen haftada birkaç il gezmemiz gerekiyordu. Oradaki organizasyonu tabii yönetmek için. Firmalarımız var. işte şubeler var. Mağazalar var. Yani çalıştığımız firmaların mağazaları var. Onları tabii zaman zaman ziyaret ediyorsun. Yani öyle bir programımız vardı. Tabii pandemiden, pandemi'den dolayı biraz ara her verdik. Her şey dijitalleşti artık. Ara Eğitim verdik. bile değil evet. mi uzaktan? Evet. O bile yani yüz yüze beden bedene olmadıkça bir gerçekten netice vermiyor. Şu an Bunu... bütün her şey işte maillerle <gülüyor> ya da ondan görüşmelerle. Şu an öyle devam ediyoruz. Ne diyelim? Allah hayırlı işler versin. Amin. Amin. Allah muvaffakiyetler Amin. versin bütün insanlarımıza. Hepimizin. Hatta işsiz olanlarımıza Allah hayırlı işler, iş kapıları açsın. Eşi olmayanlara hayırlı eşler ihsan eylesin. Amin. Şu Ramazan-ı Şerif ayında artık duadan başka yapacak bir işimiz yok hem fiili dua hem kavli dua müminin şiarı olmalı diye düşünüyorum. Ee, Rasul kardeşim var mı yeni çalışmalar reple alakalı? Abi hep müzikle alakalı biz her zaman kendimizi güncelliyoruz efendimiz diyor günü gününe denk olan ziyandadır. Biz de gençlik neredeyse biz oradayız. Genç kalmaya, diri kalmaya çalışıyoruz. Onları yakalamaya değil, onlarla hem hal olmaya çalışıyoruz. Öyle de bir yanlış tabir var. Gençleri yakalayalım ya. Hırsız yakalanır. Yani, veya yani gençim, yarış mı yapıyorsun ki? Evet. <gülüyor> Maalesef mesela bir kedi aldık eve mesela. Ee, i̇nsanın fıtratında var. Ayşe anne 2 yaşına yakın eğilip, kedinin göz hizasına eğilip onunla temas kurmaya çalışıyor. Bunu nereye bağlayacağım? Gençlerle temas kurarken biz kendi kurallarımızı koymamız olmuyor. Onların kurallarına göre oynadığımız zaman Arayı bulduğumuz zaman hiçbir sıkıntı kalmıyor. Ben buradan gençlerin temsilcisi her zaman oldu, olduğum gibi yine olayım. Ee, bir iki yaşındaki kız çocuğu, konuşmayı bile daha yeni yeni başlayan bir çocuk, kediyle temas kuracağı zaman göz eğiliyor, vay kediyle vay. göz göze temas kuruyor. Kızım yukarıdan pis pisle diyor, eğiliyor, yatıyor, onun gözlerine bakıyor. Şimdi biz çocuklarımızı hep zaten karikatürlerde dağıb böyle baba yukarıdan konuşur anne yukarıdan konuşur yani çocuklarımızda onları sevdiğimizi hissettirmek için onların göz yani her zaman da tabii bu fiziki değil onların gönül seviyesine inemi binmek göz teması demek gönül teması da demek aleyettan e biz o teması gençlerle hep yoluyla kuruyoruz. Çünkü Köprü manaları, manaları çok güzel ama yani hep düşündürücü güzel cümleler. Yani ben mesaj kaygısı güderek bir müzik yaptığım için abi. Yani benim müziğim eğlendirmek için değil. Düşündürmek için. Düşündürmek mi? için. Benim Nasreddin Hoca'nın Papağan Hindi yani demiş benimki e, Hindi muhabbetinde Papa'n muhabbetindeki fıkradaki gibi yani rap müzik Bizimki de düşündürmek için yani. Papağan demiş benimki konuşuyor, benimki de düşünüyor demiş hindi Nasreddin. <gülüyor> Aynı o muhabbet. Yani eğlendiren çok var zaten. Helal dairede yapan insanlar var. Evet insanlar Müslümanların da kesinlikle ve kesinlikle helal dairede her şeye ihtiyaçları olduğu gibi çocukların gençlerine eğlenmeye ihtiyacı var. Biz de orayı hem eğlendirerek hem de tefekküre, hem de tefekküre yönlendirerek. Zaten bizim yaratılış amacımız Emri bil maruf nehyanil münker. İyiliği Aynen, emretmek. Evet. Biz bunu yürürken bile unutmamamız lazım. Bu güzel Ramazan soframızda e, bu akşam gerçekten biz çok mutlu olduk. Gerçekten e, şenlendirdiniz soframızı ya. Allah <gülüyor> cennete en güzel sofraları hem sizlere hem bütün izleyenlerimize Rabbim nasip etsin diyorum. A -min, A -min, A -min. E, i̇yi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Ben size bir hediye takdim etmek istiyorum. Ben şöyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın Eyvallah. iki güzi eseri Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihal'i e, evet. size hediye eserler. etmek istiyorum. Buyurun, e, güzel günlerde okuyunuz inşallah. i̇nşallah. E, çok çok teşekkür ediyorum, İyi ki varsınız. Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam iftar saatinde yine iki güzide konuğumla beraber olacağız. Bakalım hangi konuklar olacak ben de merak ediyorum. Yarına dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun.